Öğretmen. Boys öğretmenliğin yarattığı en büyük sanat eseri olduğunu düşünüyordu. Gelenekselin dışındaki tartışmalı, hatta kışkırtıcı öğretim yöntemleri, öğrencileriyle verimli bir yolağa girmesini sağlayan konuşmalar ve ortak eylemlerden oluşurdu. Pedagoji felsefesini bürokrasiye ve statükoya meydan okumak üzere formüle etmişti. Belki de en önemlisi, bireyin özgürlüğüne yer vermeyen, katı bir müfredat izleyen geleneksel didaktik öğretim yöntemlerine karşı çıkıyordu. Bir öğretmen olarak öğrencilerine baskı yapmamak için kendi sanat anlayışını fazla açığa vurmuyordu. Her bireyin sahip olduğu sanat yeteneğini açığa çıkarmaya daima gayret ederdi. Boyce, 1961'de Düsseldorf Akademisi'nde öğretmenliğe başladığında modelden çalışma ve heykel için geleneksel malzemeyi kullanma gibi geleneksel sanat öğretim yöntemlerine önem vermişti. O zaman bile Boyce esas olarak görünürdeki imgeyi ardındaki fikri de kapsayacak biçimde genişletecek kendine özgü bir ifade biçimi bulmakla ilgiliydi. Kendi çizimlerinde ya da başka çalışmalarında malzemenin ruhuna gönderme yaptığı gibi öğrencilerine de bir şey dış yüzeyinin bizi inandırdığının çok ötesindedir derdi. 1960'ların ortalarında Boyce, sanatın toplumun biçimlenmesinde aktif bir rol oynaması gerektiği düşüncesine dayanan plastik kuramını geliştirdiğinde öğretim yöntemlerinin boyutları da değişti. Tartışma toplantıları düzenlemeye başladı. Bu toplantılarda öğrenciler sanat ve toplum sorunları hakkında konuşabiliyordu. Bu tartışmalar siyasi eylemlere de dönüşüyordu. Boys 1971'de okula kabul kısıtlamalarını protesto etmek için başvurusu reddedilmiş 142 öğrenciyi sınıfına davet ettiğinde sanat öğrenmek isteyen herkese bu hakkın verilmesi gerektiğini savunmuştu. Öğrencilerin coşkuyla, hevesle çalışması gerektiğine daima inanmıştı. Kendi öğretim yönteminin temelinde de katı bir müfredat programı yerine öğrencilerle karşılıklı diyalog kurma düşüncesi vardı. Rudolf Steiner'in arılar hakkındaki dersi Yosef Boys'un sanatın toplumsal rolüne ilişkin düşüncelerini geliştirmesinde önemli rol oynadı. Ve işçi, erkek, kraliçenin çağrının kovandaki iş bölümü, sanatı tek bir kişinin, sanatçının tek elinden kurtarıp tüm toplum fertlerini sanat yapıtına dahil etmeye çalıştığı, sanat yapıtını ortaklaşa yapılan bir yaratımın sonucu olarak gördüğü işlerine örnek oluşturdu. Bu anlayışına uygun olarak Boys 1971 yılından itibaren, Pek çok şehrinde sergiler düzenlediği İtalya'da 1973 yılından başlayarak ağaç çekimi, şarap ve zeytinyağı yapımı, tartışma düzenleme gibi etkinlikleri içeren, sanatsal ve toplumsal eylemlerini birleştiren Difesa Della Natura yani Doğanın Korunması isimli bir dizi eylem gerçekleştirdi. 1980-85 yılları arasında Kassel'deki 7000 meşe projesini önceleyen ağaç çekimi tasarısını başlatarak, Kokus Nucifera ve Kodoice Maldivica isimli iki farklı türde ağacın soylarının tükenmesine dikkat çekmeye çalıştı. Boyce'un kendi sanat tanımına yönelik fikirlerini gerçekleştirme olanağı bulduğu heykeli, 1982 yılında yapılan 7. Dokümanta için tasarlanan ve hızlı endüstrileşme sonucunda ekolojik yapısı tahrip olan Kassel şehrinin tekrar ağaçlandırılmasını amaçlayan 7000 meşe projesidir. Heykelin gerçekleştirildiği 7. dokümentaya gönderme yapan 7 sayısının katı olan 7000 sayısının seçilmesi, Boyce'un sosyal heykel projesinin bir parçası olarak yapıtın yararlılığını ve etkisini daha geniş bir alanda göstermesini sağlamak içindir. Ekolojik sorunları olan duyarlılığı artırmak için yapılan ve tüm dokümenta tarihinde de özel bir yere olan çalışma, Boyce'un sosyal heykel kavramının en büyük ölçekli uygulamasıdır. Sanatçı, 7000 meşenin günlük çalışmayı insanların yaşamını kapsayan bir heykel olduğunu ve sanatın genişletilmiş tanımı olarak adlandırdığı kavramı sosyal heykel sanatını örneklendirdiğini belirtir. Tüm kasaba halkının ağaç dikerek heykelin oluşumuna katılması amaçlandı. Büyüyüp gelişen ağaçlarla heykel sürekli değişim halinde olan, zamana temellenmiş bir heykeldir ve meşe ağacının yavaş büyüyen bir bitki olması bu zamana yayılmış yenilenme projesinin daha iyi gözlemlenmesini sağlar. Çok kez bir öğretmenin, bir eğiticinin öğrencide sanata karşı bir coşku uyandırması onda beğenilen bir yandır. Fakat bu bir yol gösterme yerine bir yoldan çıkarma olabilir. Eğiticinin gençliğin içe yönelik yoğunlaşma eğilimini kullanıp bunu güçlendirmesi, onda coşku uyandırması en kolay yoldur. Fakat kim bu yola başvurursa, Gençliği hepten bozar. Halbuki sanat yapıtının parlak sözcüklerle değil, yavaş yavaş gelişen bir anlayışla kavranmasından doğan coşku daha güçtür, daha ciddi ve derindir. Eski kuşak hümanist eğiticiler Homeros'u gençlere dil bilgisi öğretmek için kullandılar ve onlarda belki bazen bıkkınlık uyandırdılar. Ama bunlar arasında kendi hayranlıklarını bağıran, çağıran sözcüklerle değil, yapıtın derinliklerine girerek aşılayanlar da oldu. Onlar gençliği dışa yönelik yoğunlaşmaya eğittiler. Kolay yoldan ve sanatı değil, coşku yutadan, delice sanat hayranlığına değil. Onlar çağlarının estetik sorunlarını birçoklarından, hele çağdaşlıklarıyla övünenlerden daha derinden kavradılar. Çünkü çağın estetik sorunu şudur, sanat yaşamımızı zehirlemiş olan, Romantik akımın yanlış anlaşılmış bir artığının, içe yönelik yoğunlaşma amatörlüğünün yeniden aşılması. Derslerin öğretmenleri vardır. Dersine girer, anlatır, sonra bu dersin sınavını yapar, not verir, görevini yapar. Kültür öğretmenleri vardır. Ders süresi olan 50 dakikada öğrenciye yeni ufuklar açar, yeni görüş açıları kazandırır. Önüne yeni ufuklar serer. İşte o... Kültürün öğretmenidir. Eğitim yaşamımız boyunca her iki öğretmen tipiyle de karşılaşırız. Kültür öğretmenleri eğitime görev olarak bakmayan, eğittikleri genç beyinlere kültürü öğreten öğretmenlerdir. Hepimizin okul yaşamında kültür öğretmenleri vardır. Okul dışında da öğretmenlerimiz oldu. Kültürü öğretmeyen eğitim acaba neye yarar? Felsefesi olmayan eğitim niçindir? Kültür temeli olmayan bir eğitimin mühendisler, tıp doktorları, işletmeciler, hukukçular, eğitimciler yetiştirmesi geleceğe ne kazandırabilir? Bu mesleklerin teknik bilgi ve becerileriyle yetinmek geleceğin kültürsüz dünyasının bugünden inşası değil midir? İnsanlık kültüründen yoksun bir eğitim sadece teknik uygulayıcılar yetiştirecektir. Kültürle eğitim bütünleşmelidir.